Önceki derslerde, önceki derslerde maide Suresinin 35. ayeti, Nisa Suresinin 64. ayetini, yani e, bunlardan bir tanesinde "Webtahu ilehil vesile ayeti" yani ona yaklaşmak için vesileler arayın ayeti ile yine yine e, Nisa 64. ayette "Wasṭafer alahumur Rasul" ayetini ve son olarak ama hadisini işlemiş ve o ama hadisine taalluk edilmek istenen yine bir kıssa vardı. O kıssayı paylaşmıştık. Çünkü bunlar zat ile tevessül konusunda gösterilen en önemli deliller olarak görülmekte ve bununla ilgili reddiyeyi paylaşmıştık. İnşallah bugün de Ömer radıyallahu anh'ın Abbas radıyallahu anh ile ilgili onunla tevessülü yani Ömer radıyallahu anh'ın Abbas radıyallahu anh ile ilgili tevessülünü yine bununla ilgili yanlış ve fasit tevillerin olduğunu ve zat ile tevessüle hamledilmek istendiğini göreceğiz. Olay şu Enes bin Malik radıyallahu anh, ondan rivayet edildiğine göre şöyle söylemekte, yağmur yağ kıtlık olduğu zaman, yağmur yağmayıp kıtlık olduğu zaman, Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Abbas bin Abdulmutallif radıyallahu anh ile yağmur ister ve şöyle derdi. Yani kıtlık zamanı yağmur yağmadığında, Omar radıyallahu an, Abbas radıyallahu an ile yağmur ister ve şöyle derdi Allah'ım bizi Allah'ım biz Nebi'ni vesile ederek yağmur isterdik biz Nebi'nin aleyhissalatü vesselam'ı vesile ederek yağmur isterdik sen de bize yağmur verirdin şimdi de sana Nebi'nin amcasını vesile ediyoruz. Bize yağmur ihsanet. Enes Sadullah diyor ki, onun bu duası üzerine hemen yağmur verilirdi. Hadis Buhari'nin sahihinde geçmekte. Birincisi zaten Buhari'nin yani sahih Buhari'de geçtiğini ifade etmemizle ortaya çıkmakta ve belli olmaktadır ki e, hadis haber sahihtir yani ve hayattayken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla vefatından sonra ise hayatta olan diğer salihlerin duasıyla tevessüle delildir yani bu okuduğumuz haberle ilgili okuduğumuz haberle ilgili eser sahih ve bu haber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olduğu zaman duasıyla vefatından sonra ise hayatta olan diğer salihlerin duasıyla tevessüle delildir. Ayrıca eser Nebi Ali'sattwasalem'in zatıyla tevessülün meşru olmadığını sahabenin de buna icma ettiğinin en açık göstergesidir. Yani bu okuduğumuz olayda, bu hadisede ayrıca şunu görmekteyiz ki Allah Resulü'sattwasalem'in zatı ile tevessülün meşru olmadığına ve sahabenin de bu konuda icma ettiğinin apaçık bir delilidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla tevessül etmek yerine Abbas radiyallahu anh'ın duasıyla tevessül etmeleri ve aralarından buna itiraz eden kimsenin olmaması bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Yani bununla ilgili inşallah e, ifade edeceğiz. En basit göstergesi Umar radıyallahu ki ya Rabbi biz Nebi Ali Seyyid ve Selam'ın duasıyla sana teveccüh ederdik. Yani onunla ancak buradan kasıt duasıyla. O vefat etmiş olduğundan ve o vefat ettikten sonra kabrine gidip Allah Resulü ve vesselam hem gerek kabrinden gerek Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın غıyabında onun yüzü suyu hürmetine böyle bir şey istememe konusunda e, icma ettikleri için orada Kendileri salih kimselerden bildikleri Abbas Radıyallahu Anhu ile tevessül etmiş, ey onun duası ile Allah'a yönelmişlerdir. Ve bu anlamda hiçbir sahabe de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve kabri dururken ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi zatı dururken yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi yüzü suyu hürmetine dua edilebilecekken niçin Abbas radıyallahu anh'e gittiği konusunda e, Amar radıyallahu anh'e itiraz etmemiştir. İkincisi Amar radıyallahu anh'ın biz Nebini vesile ederek yağmur isterdik sözünü doğru anlamak için Nebi aleyhisselatü vesselam hayattayken onu ne şekilde vesile edip yağmur istediklerine bakmak yeterli olacaktır. Yani, bundan Amar radıyallahu anh'ın ne kastettiğini, ya Rabbi, biz Nebin'i, Nebin ve vesselam'ı vesile ederek yağmur isterdik. Bu sözden ne kastedilmiş olabilir? Bunu doğru ol, anlamak için duanın sahibi olan, sözün sahibi olan Amar radıyallahu anh ile Allah Resulü ve vesselam'ın yaşadıkları ve bu konuda yağmur talebi konusunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den ne istediklerini, ne beklediklerini iyi anlamak gereklidir. Yani Allah Resulü ve Vesselam mefaat etmiş, Amar Radiyallahu Anh hayatta ve dua ediyor. Ve bu duasında biz nebini vesile ederek yağmur isterdik sözünden ne kastettiğini isterdik. Peki nasıl isterdi Amar Radiyallahu Anh ve diğer ashab? O zaman bunun bilinmesi gerekiyor. Acaba o hayattayken ya Rabbi peygamberin hürmetine, onun hatırı için, onun hakkı için diyerek zatını mı vesile edip yağmur istiyorlardı yoksa ona gidip yağmur ihsan etmesi için Allah'a dua etmesini mi istiyorlardı? Bu sorunun cevabı oldukça basit. O zaman bakacağız. Amar radıyallahu anh ile diğer sahabeler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayatta iken ondan ne istiyorlardı yağmur yağması konusunda. Çünkü Amar radıyallahu anh duasının başındaki sözlerinde diyor ki biz Nebin ve vesselam'ı vesile ederek yağmur isterdik. Acaba onlar Resulü ve vesselam'a ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın şeklinde mi ondan dua istiyorlardı yoksa Allah Azze ve Selam hayatta olduğu halde Ya Rabbi Peygamber'in hürmetine onun hatırı için ve onun hakkı için diyerek zatını mı vesile edip yağmur istiyorlardı hatırlayınız o ama hadisinde ama hadisinde de aynı şekilde o ama gelip mişti ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yani ikisi aynı e, delildir aslında. Bu tevilcilere verilecek de önemli bir delil var burada. O ama gelip demişti ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a dua et de benim gözlerime şifa versin. Ama olan kimse Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan dua etmesini istemişti. Dolayısıyla biz e, Nebin aleyhissalatü vesselam'ı vesile ederek yağmur isterdik sözünden Yine ashabın ona giderek ey Allah'ın Resulü Essat ve selam Allah'a dua et de yağmur yağdırsın. Allah'tan bize bereketini indirsin diye dua istediklerini bilmekteyiz. Hiç kimse bütün hadis külliyatının altını üstüne de getirse birinci ihtimali ispat edebilecek tek bir rivayet dahi getiremez. Yani bütün hadis külliyatlarını alt üst etse herhangi bir kimse şöyle bir delil bulamaz. Ya Rabbi Nebi'nin hürmetine onun hatırı için, onun hakkı için yüzü suyu hürmeti için gibi bir ifade ile bu lafızla Allah'tan istediğine ve bu şekilde dua ettiğine dair bir tek delil dahi bulamaz. İkinci ihtimalin ise doğru ve hatta tayin olduğuna yani belirgin ve net olduğuna sayhayında ve diğerlerinde Enes İbn Ömer ve diğerlerinden gelen rivayetler açıkça delalet etmektedir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ashabın yağmur yağması konusunda Allah'a dua etmesi ile ilgili taleplerini haber veren Enes ve İbn Umar radıyallahu anhum'dan ve diğer ashabtan gelen e, rivayetler vardır. Buna örnek verecek olursak sahihain'da yani sahihain'dan kasted, Buhari ve Müslim'de rivayet edilen hadiste Enes radıyallahu an şöyle anlatmak anlatmakta. Bir keresinde Resulullah sallallahu ve Cuma hutbesi verirken bir adam geliverdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cuma hutbesi verirken bir adam geliverdi. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Yağmurlar kesildi. Kıtlık oldu. Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın dedi. Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın dedi Allah Resulü ve Vesselam de dua etti ve hemen yağmur yağdırıldı hadis Buhari'nin sahihinde ve Müslim'in sahihinde geçmekte öyleyse Nebimiz ve Vesselam'ı vesile ederek yağmur isterdik ifadesinin yegane anlamı bu rivayetlerde açıkça anlatıldığı gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını vesile ederek yağmur isterdik demektir. Zira aksinin bir örneği dahi yoktur. Eğer Ashabın böyle bir anlayışı olsaydı, yani bundan kasıt, yüzü suyu hürmetine, onun hatırı için, onun zatı ile gibi bir e, Neb'in aleyhisselatü vesselam ile yağmur isterdikten bu anlaşılsaydı, az önce örneğini verdiğimiz e, hadiste, sahihinde geçen bu hadiste, e, Enes Allah'ın rivayet ettiği hadiste tam aksine bu şahsın gelip farklı ifadeler kullanması gerekirdi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki Allah'a dua et çünkü kıtlık baş gösterdi. Allah bizlere yağmur yağdırsın. Ve ashab diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha el, e, kollarını indirmemişti ki Allah Azze ve Celle biz diyorlar siyah bulutların geldiğini gördük ve hemen yağmur indirildi. Ayrıca İsmail'in mustahrecinde aynı Enes rivayetinin başındaki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 yardı diye geçmektedir. İbn Hacer Fethul Bari'de 2. cilt 495. sayfada bunu naklediyor. Bu ifade biz nebimizi vesile ederek yağmur isterdik sözünün açıkladığımız anlama geldiğinin aynı rivayette Enes Radıyallahu Anh'ın ağzından da açıklanmış halidir. Üçüncüsü Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı vesile ederek yağmur isterdik sözünün anlamının bu konudaki rivayetlerin açık delaletiyle Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını vesile ederek yağmur isterdik olduğu anlaşılınca şimdi de Peygamberimizin amcasını vesile ediyoruz sözünün anlamı da zaruri olarak Nebimiz Aleyhissalatu vesselam'ın amcasının duasını vesile ediyoruz demek olur. O halde bundan kasıt hem yukarıda naklettiğimiz haberlerde ashabın uygulamasında ey Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'den ey Allah'ın Resulü Ali Aleyhissalatu vesselam Allah'a dua et de yağmur indirsin sözlerini uygulamalarını böyle görünce o halde Allah'ım biz Nebi'ni vesile ederek Yağmur isterdik sözünden kasıt yani onun duasını vesile ederek Yağmur isterdik olarak anlaşıldığına göre şimdi de onun amcasını vesile ediyoruzdan da anlayacağımız şey yani onun amcasının duasını vesile ediyoruz olarak anlaşılmalıdır. Zira Ana radiyallahu anh'ın sözleri her iki tevessül şeklinin de aynı cinsten olduğunu ifade etmektedir. Yani bu sözlerden biz mesela e, Nebi aleyhisselatü vesselam ile e, tevessülde bulunuyorduk şimdi amcası ile tevessülde bulunuyoruz. Yani e, ikisi de Aynı cinsten ifadeler olduğu Görülmekte Ayrıca Zübeyir bin Bekkar'ın Rivayetinde Abbas radıyallahu anhın Ne şekilde dua ettiği Duanın lafızlarının ne olduğu Ne olduğunu göstermeden evvel Ortada Abbas'ın yaptığı Bir dua olduğunu Göstermektedir Zübeyir bin Bekkar'ın rivayetinde Abbas radıyallahu anh'ın ne şekilde dua ettiği duanın lafızlarının ne olduğunu göstermeden önce ortada Abbas radiyallahu yaptığı bir dua olduğunu göstermektedir. abdur Rezak'ın İbni Abbas radiyallahu yaptığı rivayette Amar Musalla'da yağmur talebinde bulundu. Abbas'a kalk yağmur iste dedi ve Abbas sadiyallahu anh da kalktığı şeklindedir. İbni Hacer rahimahullah diyor ki, bununla zikri geçen da kendisinden yağmur için dua etmesi istenen kişinin Abbas olduğu ortaya çıkar. Dikkat ediniz. Abdurrezzak'ın İbn Abbas'tan yaptığı rivayette Amar radiyallahu anh Musalla'da yağmur talebinde bulundu. Abbas adiyallahu ha, kalk yağmur iste dedi. Yağmur kimden istenir? Allah Subhanahu ve tealeden istenir. Nasıl istenir? Dua edilerek ona sığınılarak ondan ancak talep edilir. Bu bu şekildedir ve bunun üzerine İbn Hacer Rahim Allah diyor ki bununla zikri geçen kıssada kendisinden yağmur için dua etmesi istenen kişinin Abbas olduğu ortaya çıkar. i̇bn Hacer Hacer Fethülvari yine 2. cil 495'te bunu ifade etmiş. Yani Romer radıyallahu an, Nebi aleyhissalatü vesselam hayattayken ondan dua etmesini istedikleri gibi vefatından sonra da Abbas radıyallahu anh'tan yağmur için dua etmesini istemiş o da dua etmiştir. Beyhati'nin Hadis için koyduğu başlık, konuyu onun da böyle anladığını göstermektedir. Beyhaki şöyle diyor. Duasının bereketi umulan kimselerle istiska yapma babı. Dikkat ediniz. Beyhaki rahimahullah bir bab açmış, bir bab açmış kitabında. Ve bu babın ismini şu koymuş. Duasının bereketi umulan kimselerle istiska yapma babı. Yani ey istiska yapma babı, yani yağmur duasını talep etme babı. Buhari'nin şarihlerinden Şafii olan i̇bn Hacer ile Hanefi olan aynı hadisten çıkarılacak hükümler arasında şunu zikretmektedirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in ehli beytiyle salah ve hayır ehli kimselerden duacı olmalarını istemenin istişfa yani müstehab oluşu. Yani i̇bn Hacer ile o şafiidir, hanefi olan aynı bu hadisten çıkarılacak hükümler arasında şunları da zikretmişler ve demişler ki Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytiyle, yani ehli beytinden olan kimselerle salah ve hayır ehli kimselerden duacı olmaları istemenin müstehap oluşu. Hanbeli olan İbn-i de şöyle diyor Allah onlara rahmet etsin salih oldukları görünen kimselerle istiska yapmak müstehaptır. Çünkü onların duası kabul edilmeye daha yakındır. Çünkü onların duası kabul edilmeye daha yakındır. Gerçi bu bütün konularda böyledir ancak yani salih kimselerden salih diye bilinen efendim ee böyle takvasıyla öne çıkan hayır gördüğümüz kimselerden dua talebinde bulunmak Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetlerindendir. Özellikle istiska için yani yağmur yağdırılması için de böyle olduğunu Ömer radiyallahu anh'ten görmekteyiz ve müstehattır lafzına gelecek olursak Allah Resulü ve Vesselam diyor ya اتبعوا billedeyni min ba'di Ebu Bekir ve Ömer Rasulullah anhum. Benden sonra bu iki kimseye uyunuz Ebu Bekir ve Hamar. Dolayısıyla burada Hamar Rasulullah anhın, e, Abbas Rasulullah'ten e, dua istediğini, özellikle onu Allah Rasulü Satt ve ehli beytinden olduğu olduğu için ondan yağmurla ilgili yani istiska duasında bulunmasını talep etmiştir. Ya da Allah Rasulü Satt ve Selam'in ve aleyküm bi sunnati ve Hulefe'i r-raşidine mihdiyin add-u aleyhim min Sizlere sünnetimi ve raşid halifelerimin sünnetini bırakıyorum. Onlara adeta azı dişlerinizle yapışınız demesiyle Allah Resulü ve Vesselam'in raşid halifelerinin, hidayet önderlerinin bu uygulamasının bizlerce muteber olduğunu ve bu konuda da ashabın akidesinin ne olduğuna da bir delil teşkil ettiğini görmekteyiz. Dördüncüsü, Hama radıyallahu anh, Nebi aleyhisselatü ve sellem'i değil de Abbas radıyallahu anh'ı vesile etmiş olması iki şeye delalet eder. İki şeye delalet eder. Yani Hama radıyallahu anh niçin Nebi aleyhisselatü ve sellem'i değil de Abbas radıyallahu anh'ı vesile etmiş bu anlamda burada iki şeye delil vardır. Birincisi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği için artık ondan dua isteme ihtimali kalmamıştır. Niçin Ömer radıyallahu anh Nebi Aleyhisselatü değil de Abbas radıyallahu vesile etmiş. Bunlardan birincisi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği için... Artık ondan dua isteme ihtimali kalmamıştır. Bundan dolayı dua isteme imkanı olan, hayattaki salih birinden, Abba s.a.v'den dua etmesini istemiştir. Yani ne yapıyor? Allah Resulü s.a.v. vefat ettiği için, artık ondan dua da istenemeyeceğinden, hayatta olan ve kendisinden, dua istenebilecek olan ya da dua etme gücü olan bir kimseye gidip ondan dua istemiştir. Birincisi bu. İkincisi, ikinci ihtimal. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı ile tevessül etmek sahabenin uygulamadığı meşru olmayan bir iştir. Eğer meşru olsaydı böyle sıkıntılı bir durumda onunla tevessül etmeyi bırakıp da onunla kıyas bile edilemeyecek Abbas sadiyallahu anh ile tevessül etmeye kalkışmazdı. Yani, yani, birinci ihtimala dikkat ediniz, dua edebilecek güce sahip, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası olan Abbas sadiyallahu Allah'tan duaya gidiyor. Niçin? Çünkü Aysel ve sellem'den artık dua istenemez çünkü o vefat etmiştir. İkincisi, Aysel ve sellem'in zatı ile tevessül etmek sahabenin uygulamadığı, meşru olmayan bir iştir. Yani demin dediğimiz gibi hadis külliyatının tamamını karıştırsak böyle bir delil bulamayız. Eğer bu meşru olsaydı, eğer Allah Resulü ve Vesselam'ın zatı ile tevessül etmek meşru olsaydı böyle sıkıntılı bir durumda onunla tevessül etmeyi bırakıp yani Allah Resulü ve Vesselam'ı bırakıp da onunla kıyas bile edilemeyecek Abbas s.a.v ile tevesül etmeye kalkmazdı. Yani biz de bilmekteyiz ki gerçekten Abbas s.a.v ile kıyas dahi edilemez. Kime sorarsanız sorun, Abbas s.a.v mı daha üstündür yoksa Muhammed s.a.v mi daha üstündür? Elbette ki bu kıyas bile yapılamaz. Ancak burada Abbasat yallahın rolü nedir? Onun rolü nedir? Bunu iyi anlamak gerekir. Ve bununla beraber Allah azze ve selam varken, yani ey varken var mıydı Allah ve selam? Yoktu. Çünkü vefat etmişti. Allah azze ve zati ile tebesül edilebiliyorsa, o halde madem öyle, bu kimselere delil çıkması gerekir buradan. Allah azze ve selam, Omar radıyallahu Allah azze ve değil de, e, hayatta olan Abbas Radıyallahu Anh'a gidip onunla tevessül etmiştir. Ey duasını e, duasıyla tevessül etmiştir. Bu Ama Radıyallahu Anh'in hatırına gelmezse, bu Ama Radıyallahu Anh'in hatırına gelmezse sahabeden diğerleri sessiz kalmaz onu ikaz ederek buna karşı gelirlerdi. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etmiş olduğu halde onun zatı ile tevessül edilebiliyor olsa idi, o zaman Ömer e, radiyallahu anh, Abbas radiyallahu anh, he, gitmezdi. Onunla tevessül etmezdi. Haydi diyelim ki Ömer radiyallahu anh unuttu yanıldı. Peki bir tek nakil var mıdır ki ashabtan birisi onu uyardı veya ashabtan bir tanesi Amar e, radıyallahu anh'ın yaptığından beri oldu da o gitti zat, Resulü aleyhisselatü vesselam'ın zatı ile tevesülde bulundu. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını bilmekteyiz. Amar radıyallahu anh'ın Ya Rabbi Nebinin hatırına bize yağmur ver diyerek onun zatıyla tevesül etmeyi terk edip bir başkasının duasıyla tevesül etmesi hem de böyle bir sıkıntılı durumda mevcut sahabenin tümünde bunu ikrar etmeleri Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın zatıyla tevessürün sahabenin uygulamasında olmayan gayri meşru bir iş olduğunun en açık delilidir. Ömer Radıyallahu Ya Rabbi Nebi Aleyhisselat Vesselam'ın hatırına bize yağmur ver diyerek, onun zatıyla tevessül etmeyi terk edip, bir başkasının duasıyla tevessül etmesi, hem de böyle bir sıkıntılı durumda mevcut sahabenin tümünü de bunu ikrar etmeleri, Nebi Aleyhisselat Vesselam'ın zatıyla tevessülün sahabenin uygulamasında olmayan, gayri meşru bir iş olduğunun en açık bir delilidir. Yani ama e, radıyallahu an Şöyle bir dua yapmadı Ya Rabbi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına bize yağmur ver Yani onun zatı ile tebessülde bulunmadı Ne yaptı? Allah Resulü Vesselam vefat etmiş olduğundan Abbas radıyallahu anh'a gitti Ve dedi ki Ya Rabbi hatta orada Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Kalk yağmur için dua et Kalk yağmur talebinde bulun Dedi Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş olduğu için Abbas radiyallahu anh bunu istedi ve dedi ki Ya Rabbi biz Nebin Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken onunla tevessülde bulunurduk. Ey ondan yağmur yağdırması için dua isterdik. Ancak şimdi de yani Aleyhisselatü Vesselam olmadığı için şimdi de onun amcası ile tevessülde bulunuyoruz. Ey Resulü Aleyhisselatü yağmur duasını talep ettiğimiz gibi biz de şu an mevcut olan amcasından bu talebi bulunmaktayız. Yani onun duasını vesile kılmaktayız demekte. Ayrıca bu Amar radıyallahu anh'e has bir uygulama değildir. Bu Amar radıyallahu anh'e has bir uygulama değildir. Müminlerin dayısı sayılan Muaviye radıyallahu anh de benzer bir kıtlık zamanında Yezid ibnül Esved el-Cüraşi ile tevessül ederek şöyle demektedir. Kim? Muaviye radıyallahu anh şöyle demektedir. Yani Yezid ibnül Esved el-Cüraşi ile tevessülde bulunuyor ve şöyle diyor Allah'ım biz bugün en hayırlımız ve en faziletliğimizin sana karşı şefaatçimiz olmasını istiyoruz. Allah'ım, biz Yezid İbnül Esvedel Cüraşi'nin sana karşı şefaatçimiz olmasını istiyoruz. Ey Yezid, ellerini Allah'a kaldır. Ardından Yezid ellerini kaldırır, insanlar da kaldırırdı. Az bir zaman geçmeden, Öyle bir yağmur yağmaya başladı ki neredeyse evlerine varamadılar. Bu haber Ebuzura Zura ed tarihinde 1. cilt 206. sayfada İbn saatın tabakatında, İbn Asakir'de tarih ve Dab'inin siyerinde ve İbn Hacer'in isabesinde nakredilmekte. Ve gerçekten arkadaşlar Muaviye radiyallahu Allah'ın yaptığı gibi bunu bunu da görmek mümkün. Allah subhanehu ve teala tabi biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden nasıl dua edeceğimizi ne şekilde e, istiska salatu istiska dediğimiz yani yağmur duası yağmur namazını biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendik. E, Allah azze ve celle bu, bu dönem değil önceki dönemde nasip etti. Hacdaydık biz, hacdaydık. Ve e, biliyorsunuz Arabistan'da o Mekke'nin sıcağını biliyorsunuz. E, Kabe'nin imamı yağmur duası yaptı ve yağmur namazı kıldırdı. Ve gerçekten o gün belki dünyanın her yerinde de haber oldu bu şey anlamında. Neredeyse e, seller oluştu. Yani öylesine bir yağmur yağdı ki şu, bunu söylememin sebebi bu e, Rabi'nin haber verdiği Muhabiye radıyallahu anh'ın e, Yezid İbnül Esvetel Cüraşi ile tevessül ile ilgili diyor ya, neredeyse diyor, neredeyse e, az bir zaman geçmeden diyor öyle bir yağmur yağmaya başladı ki neredeyse evlerine varamadılar. Yani yağmur onların evlerine gitmelerine engel oldu. O şiddette yağmur yağdı. tabii ki Allah subhanahu ve teala mucib bu davet yani davete icabet edendir, duaları kabul edendir ancak salih kimselerin olduğu veya salih kimselerin yaptığı dua kabule şayan olan dualardır. Temiz bir kalp, temiz bir dil ile yapılan dua ve samimiyetle, ihlasla Allah'a yapılan dua ee, kabule şayandır. Yazid i bunun esved tabiindendir. Yezid İbn-ül Esved tabiindendir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytinden de değildir. Bu olayda sahabe ve tabiinden bir topluluk önünde cereyan etmiştir. Yani dikkat ediniz Muaviye radıyallahu anh sahabe Yezid İbn-ül Esved ise tabiinden Yezid İbn-ül Esved ise tabiinden ancak o hayırlı ve salih kimselerden bilindiği için Mavi radıyallahu anh bizzat hem duasında hem de o kişiyi e, o kişiyi dua etmeye teşvik ediyor. Ellerini kaldır ve Allah'tan istediyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Taala Aynı Ömer radıyallahu anh'ın Abbas radıyallahu anh, duasıyla tebessül ettiği gibi o da Yezid ibnu'l Esved'in duasıyla tevessülde bulunuyordu. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hatta kardeş. <gülüyor> Beşincisi Umar radıyallahu anh'ın Nebi aleyhissalatu vesselam ile değil de Abbas radıyallahu anhun anh ile tevessül etmesini Hoşafçı'nın sayfa 165'te Kevseri'den naklettiği gibi, Hoşapçı'nın, sayfa 165'te, Kevseri'den naklettiği gibi, daha faziletli biri mevcut olduğu halde, ondan daha az faziletli biriyle tevessül etmenin caiz olduğunu göstermekle açıklamaya çalışmak, Elbani'nin dediği gibi, acayip hatta gülünç bir kıvırma yoludur. Yani El-Kevseri, Hoşafçı Kevseri'den naklediyor. Yani bu görüşü desteklercesine. Diyor ki, Niçin daha faziletli olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam dururken, O daha faziletli olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam dururken, Ondan daha az faziletli olan, Abbas Sadiyallahu Aleyhi Omar Radiyallahu anh gitmiştir. Ha, yani diyor ki, ne? Bunun ön olmasının sebebi, ee, bunun da caiz olduğunu göstermek içindir. allah Ekber. Yani şunu göremeyecek kadar bu kimselerin gözleri kör mü? Allah Resulü ve Vesselam vefat etmiş. Ee, Abbas adiyallahu hayatta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Resulü ve Vesselam Hayattayken, ama radiyallahu anh dediği gibi, ama radiyallahu dediği gibi, Ya Rabbi, biz Nebin aleyhisselatü vesselam ile tevessülde bulunurduk. Şimdi onun amcasıyla tevessülde bulunuyoruz. Ey aleyhisselatü vesselam artık hayatta değil, dua edecek durumda değil diyerek yani bu manada onun amcasıyla tevessülde bulunuyoruz demiştir. Yani bunların dediği gibi değil faziletli olan dururken daha az faziletli birine tevessülde bulunmamıştır. Ama radiyallahu anh tek açıklaması Allah razı ve sellemin hayatta olmayışı ancak salih kimselerin hayatta olmasından ötürü ama radiyallahu gidip bunlardan e, Abbas radiyallahu anh anhin duası ile tevessülde bulunmuştur. Hoşapçı'nın Kendisinin de sayfa 163'te belirttiği şekilde birden fazla tekrar etmiş bu olayda ama radıyallahu an her seferinde cevazını göstermek için mi Nebi Aleyhissat ve selam ile değil de Abbas radıyallahu an ile tevessül etmiştir. Yani yani bir defa sadece bir defa gidip Abbas radıyallahu an'ın e, duasıyla tevessülde bulunulmamıştır. Defalarca olduğu halde yani bunlardan bir tanesinde bile bir tanesinde bile Amar radıyallahu an Abbas radıyallahu terk edip de Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın zati ile tevessülde bulunamaz mıydı? Haydi bunu diyelim Amar yapmadı radıyallahu anh. Niçin bu Vakir yapmadı? Osman yapmadı? Ali radıyallahu yapmadı? Diğer ashab yapmadı? Dolayısıyla bu nasıl bir zorlamadır? Muaviye radıyallahu anh, Nebi aleyhisselatü vesselam ile değil de Yezid ibnul Aswad ile tevesül etmesi de başka bir şeyin cevazını göstermek için midir? Sayfa 158'de Kevseri'den nakledildiği gibi Resulullah sallallahu Vesselam'ın ve amcası ile tarzındaki tevesül Abbas'ın Nebi aleyhisselat ve selam'e olan yakınlığı ve onun yanındaki konumuyla tevesül manasına geliyor böylelikle bu tevessül aynı zamanda Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile tevessül demek oluyor. Allahu u Ekber. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Yine El-Kevseri'den nakil yapılıyor. Diyor ki bu nakilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası ile tarzındaki tevessül Abbas'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a olan yakınlığı ve onun yanındaki konumuyla tevessül manasına geliyor. Böylelikle bu tevessül aynı zamanda Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile tevessül demek oluyor. Eğer böyle ise Yezid İbnül Esvet ile olan tevessül onun kime olan yakınlığı iledir? Diye soruyoruz. Yani böyle bir tevil yapıyorlar. Diyorlar ki, Niçin Ömer radıyallahu anh Abbas'a Abbas gitti? Abbas radıyallahu anh Çünkü diyorlar Onun amcasıydı Onun ehli beytindendi Ona yakındı Ona olan bu yakınlığından ötürü ona radıyallahu ona gidiyordu Ve burada aslında Abbas'ı vesile etmek Aynı zamanda Resulullah'ı vesile etmek Manasına gelir diyorlar O halde soruyoruz Maaviye radıyallahu anh Yezid İbn-i Esved ile olan tevessülünü kime olan yakınlığıyla ilişkilendireceksiniz. Çünkü o tabiinden birisiydi ve ehlibetten değildi. Onunla yapılan tevessül de aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile tevessül anlamına mı gelmektedir? Altıncısı Sayfa 159'da i̇bn Umar, Ebu Talib'in şiirini terennüm eder deyip şiirin tercümesini ve hiçbir kavim yüzüyle veya zatıyla bulutlardan insanlar tarafından Allah'ın yağmur yağdırması istenen hiçbir beyaz zatı geriye bırakmadı. Şeklinde veren hoşafçı ardından diyor ki mümin olmayan Ebu Talib'in şu sözü Müminlerin nasıl bağlar diyecek akıl daneler çıkabilir. Burada mühim olan nokta İbn Ömer'in onu terennüm etmesi ve İmam-ı Buhari'nin onu sahihine almasıdır. Birinci rivayette İbni Ömer'in bu şiiri söylediğini aktaran Buhari ardından yaptığı ayrı bir rivayette İbni Ömer'in bu şiirin yanında söylediği başka bir sözü de aktarmaktadır. İbni Hacer Buhari'nin ikinci rivayeti aktarmasının sadece şiiri ihtiva eden birinci rivayetin ikincinin muhtasarı olduğunu açıklamak için yaptığına işaret etmektedir. İbn Hacer, Buhari'nin ikinci rivayeti aktarmasının sadece şiiri ihtiva eden birinci rivayetin ikincinin muhtasarı olduğunu açıklamak için yaptığına işaret etmektedir. Ardından da şöyle söylüyor. Bunun sebebi ikinci rivayetteki yağmur isteyen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakınca sanki şairin sözü aklıma geldi lafzıdır. Bu lafız yağmur ister istemeyi bizatihi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığına delalet eder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakınca yağmur isteyen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakınca sanki şairin sözü aklıma geldi. Bu lafız yağmur istemeyi bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığına delalet eder. Ayrıca İbn Ömer'in İslam'da gerçekleşen kendisinin de hazır olduğu bir kıssaya işaret ettiğini, Ebu Talib'in şiirinin delalet ettiği şeyi ifade etmekten ibaret olmadığını gösterir diyor İbnül Hacer Fethül Bari'nin ikinci cildi 495'te. Yani İbnül Amar radıyallahu anh Nebi aleyhisselatü vesselam'ın bizatihi yağmur duası yaptığı bir vakada, onun yüzüne bakınca Ebu Talib'in bu şiirinin aklına geldiğini ve söylediğini ifade etmiştir. Şiirin delalet ettiği şeyi değil, demekteyiz. Hoşabcı bu ikinci rivayeti ve İbni Hacer'in bu açıklamasını görmedi mi dersiniz? Yani bu ikinci rivayeti ve İbn Hacer'in bu açıklamasını görmedim mi dersiniz biliyorsunuz onun işine gelen bu işine geleni alıyor istediğini alıyor ee, yani kendine göre hüccet olabilecek olanı alıyor ancak olmayacak olanı ise hüccet olmayacak olan aleyhine gibi görünen delilleri ise terk ediyor. Hatta aynı sayfada oldukları halde, aynı sayfada e, olduğu halde bundan yüz çeviriyordu. Allah alem ben öyle zannediyorum. Bunların e, muttebiyeleri genelde delil bilmedikleri için, ilimle amel etmedikleri için e, nasıl olsa ve bunlar bu selefiler ve tasavvufçuların görüşleri kitabını yazarken bunlar tahmin etmediler ki ee, Selefiler bu kitabı okuyacak ve buna reddiye verecek. O halde dediler ki zaten bizim talebelerimiz bizim yazdığımız bu kitabı okurlar. Bu kitabı yazmakta bizim kastımız. Dini daha doğru anladığımız, yani doğru anladığımız, Selefilerin yanılgı içinde olduğunu söylememiz ve talebimizi Selefilerden sakındırma maksadını güttüğümüzden bizim de talebelerimiz hiçbir şekilde neyi nereden aldığımıza bakmayacağından, dolayısıyla aynı sayfada bir sözü, bir ifadeyi alıp bir diğerini terk etmek, bir değil bu dersin zannediyorum 19 ve 20. bölümünü işliyoruz. Bu 20 bölümde defalarca karşımıza hoşafçının bunu yaptığı e, çıkmıştır ve görülmüştür. Ayrıca İbn-i Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı yağmur duası yaparken görüp hatırlayarak söylediği bu şiirden şer'i bir meseleye delil çıkarmaya çalışıp İbni Ömer'in beyanının ve İbni Hacer'in açıklamasının aksine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla değil zatıyla tevessül etmek suretiyle yağmur istemek vardır diyen hoşafçı parantezlerle yaptığı ilavelerden dolayı görmemiş olacak ama yine şiirin lafzında Allah'tan değil bulutlardan yağmur istemek de vardır. Yani ona göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in yüzü veya zatıyla tevessül edip yağmur istemenin meşru oluşuna delalet eden şiir, yağmuru Allah'tan değil de bulutlardan istemenin caiz olduğuna da delalet etmekte midir diye sormaktayız. Allah'u Ekber. Evet burada e, derse bir noktalı virgül koymayı uygun görüyorum. İnşallah beş dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.